açık caste Türkiye yakın tarihinin ilginç günlerinden birini yaşadığı gibi sıfatını da kullanırken dikkatli olmamız lazım. En tuhaf günlerinden biri de diyebiliriz. Ama en büyük korkumuz şüphesiz ki daha doğrusu benim korkum bu durumun istisna halinden çıkıp bir kural haline gelmesi önümüzdeki Haziran ayına kadar. Yani bu durumun ilginçlik değil ayrı sıradan bir olay olarak görülebilecek günlere doğru da gidildiğine dair çeşitli inançlarda yani inançlarda mevcut. Umalım ki böyle olmasın. 3 şey birden oldu. Üçüne de bakalım. Yani sabahın erken saatlerinde 10.30'dan itibaren elektrikler kesildi. Ve ondan sonra da baktık hayretler içinde il be il bütün hepsinde elektrik kesintileri olduğu haberi geldi. Ankara, Eskişehir, İzmir, Adana, Mersin, Sivas, böyle gittik. Van hariç. Evet, bir tek yerde Van'da sadece meydana gelmedi. Onun dışında Türkiye nüfusunun to toplamında, Türkiye'nin... Elektrik kesintileri oldu ve çok büyük problemlere yol açtı. Hem endüstride hem gündelik yaşama halinde, bulaşımda çok büyük aksamalara yol açtı. Niye Van'da olmadı? O İran'dan aldığın farklı bir hat kullanıyormuş. Evet o sebeple. Türkiye genelinde elektrik kesintisi oldu. Hükümette saat başı açıklama yapacağını söyledi ama pek olmadı sonra o. Başka şeylerle de karıştırıldı. Başbakanın kriz masası oluşturulduğunu açıkladı ama sebebi açıklanmadı. ya yani hiçbir açıklama gelmedi. Bundan sonra dönebiliriz. Çeşitli sebepler öne sürüldü. Enerji Bakanı Taner Yıldız siber saldırı olabilir dedi. Enerji Bakanı yurt dışındaydı. Cumhurbaşkanı beraber seyahat ediyordu. Döndü yanılmıyorsam. Yani böyle bir kriz olunca... Evet, Başbakan Davutoğlu ise kriz masası oluşturulduğunu söyledi. Siber saldırı olup olmadığını söyleyemem. Neyden kaynaklandığını inceleyip öğreneceğiz dediler Enerji Bakanı. Başbakan Davutoğlu da şoke eden, Hürriyet Gazetesi'nin söylediğine göre şoke edici bir açıklama yapmış. Terör dahil her türlü ihtimali araştırıyoruz ve saat başı e, iletim hatlarından kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. ...demiş ve açıklama yapmamış oldu. Hiçbir zamanda neden kaynaklandığını... ...dün saat on buçukta... ...başladı yaklaşık... 8 civarında... ...akşam 8 civarında... ...galiba bütün illerde geri geldi. Elektriğin... bit ...elektrikteki bu kesintilerin... ...sona erdi. Aşağı yukarı... ...kaç saat? Yani bölgeden on bölgeye saatten, değişiyor. Dokuz buçuk saat... Bizden değişiyor. İlçe ilçe işte, değişti evet ama nihai şey öyle bir 9.10 saat. Yani Ankara, 10 10.36'da başlamış. Yani böl farklı bölgelerde farklı zamanlarda başladı ve farklı bölgelerde yine aynı şekilde farklı zamanlarda bitti. Neden böyle olduğuna dair bir açıklama yoksin dediğiniz gibi ama zararla alakalı bir hesaplama yapılmış. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir TÜİK 2014 yılına ilişkin gayri safi yurtiçi hasıla sonuçlarının açıklandığını belirterek şöyle demiş. Türkiye'nin bir yıllık milli gelir üretimi 800 milyar dolar. Bunu 365 güne bölelim ki tatil günlerini çıkarmamız gerekir ama çıkarmayalım şimdi dik demiş. Günlük üretim 2.2 milyar dolar oluyor. Böylece elektrik kesintisi nedeniyle bir saatte Türkiye'nin yaşadığı üretim kaybı yaklaşık 100 milyon dolara tekabül ediyormuş. Evet. Yani 10 saat deseniz 1 milyar dolar mal oluyor. Hmm. Böyle bu, bir hesaplamayla gitmişler. Bir dakika hesabı bir daha söyler misin? Yani bir saatlik bir hesap mı bu? Evet bir saatte Türkiye'nin yaşadığı üretim kaybı 10 milyon dolar 10, 100 milyon dolar oluyormuş. Bir saatlik evet. E, onun için saatler önemli tabii. 10.36 diye ısrarla veriliyor. Nedense böyle 10.36'da başlangıç olan ve saat başı açıklama yapılacak denmesine rağmen yapılmadı. Evet. ...ve sonra ne oldu? 100 milyon dolar... ...yani... ...saatlik. Saatlik öyle bir Yani yuvarlak bir hesapla. E, aşağı yukarı e, saat 20 civarında bitti. 20-30 diyelim tam 10 saat. Yani 100 milyon dolar. 1 milyar dolar mı kayıp? 10 ile zaman 1 milyar dolar ediyor. Evet. Öyle bir hesap olabilir... Elektrik mühendisler odasından çeşitli açıklamalar yapıldı. Onlardan da bahsetmemiz lazım. Hı hı. Ee, ilk önce özelleştirmelerle alakalı şirketlerin, yani enerji sağlayan şirketlerin fiyatlarının düşük olmasıyla alakalı e, en, elektrik vermemediklerine dair bir ihtimal olduğundan bahsedildi. E, ardından siber saldırıdan bahsedildi. Türk e, Avrupa Enter, Enter Connect sisteminin anlık olarak Türkiye'nin çıktığı bilgisi verildi. Avrupa'nın e, Türkiye kabul etmediği enerjiniz çok düşük. <gülüyor> enerjiniz çok düşük değil de, e, kalitesiz bir şekilde bu işi yapıyorsunuz dedikleri için Avrupa'nın e, Türkiye'yi dekart etti. Kart ettiğinden bahsedildi. Çok çeşitli açıklamalar geldi. Binlerce e, binlerce olmasa bile onlarca sebebe komple ilişkin, teorisi vardı etrafta. Evet, sebebe ilişkin tek bir açıklama bile net gelmediğini söylüyor. E, bu yüzden de bilir. işte komple teorileri havalarda uçuştu saat başı dendi ama yapılmadı. Ee, ama mesela ODTÜ e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği öğretim üyesi Profesör Doktor Osman Cevaioğlu kesinti e, teknik bir mühendislik hatası olarak nitelendirmiş. E, ve Konya ya da Sivas'ın elektriği önlem olarak kesilseydi tüm Türkiye'de kesilmezdi. Domino etkisi yarattı ve büyüdü demiş. Yani B planı olmamasından bahsetmiş. Yüzde beşlik bir katkının eksilmesi frekansta düşüme yol açmış. Sistem operatörünün derhal sıcak yedeklerden birini devreye alması lazımdı demiş. Böyle de bir açıklaması. CNN Türk ana haberde yapılan bir açıklama bu. İlginç bir gündü. Büyük şehirlerde metro ve tramvay seferleri durduk. Vatandaşlar otobüslere yönlendirildi. E, otobüslere yönlendirilen vatandaşların gittiği yollardaki e, trafik ışıkları çalışmıyordu. Binalarda asansörde kalanlar oldu. Jenerit olmayan hastanelerde ameliyatlar yapılamadı. Hatta bazı doktorların ellerinde bidonlarla jeneritörlere benzin almaya gittiğinden bahsediliyordu. Evet. Sağlık ve eğitim hizmetleri aksadı yani. Fabrikalardaki e, ç, iş, e, çalışmalar durmuş. İşletmelerde faaliyetler aksamış daha önce de ama Türkiye dışında da böyle olayların yaşandığı ülkeler vardı ve bunu açık da söylemiştik. Biz. Evet. Şimdi ben onun hesabında çıkardım. Hemen vereyim. Geçin. Diğer iki olaya da geçeceğiz birazdan. 3 önemli olayla zaten bunları kapsayarak bu saati bitirmeye çalışacağız. Şimdi birincisi elektrik kesintisi saatte 100 milyon dolar öyle mi? yuvarlak bir hesaplar. Yuvarlak hesap, evet. Ama önemli bir yerden geliyor. Yani uzmanlık kuruluşundan evet. geliyor. Şimdi efendim dün e, ki etkilenen insan sayısını şöyle hesaplayabiliriz. Türkiye'nin nüfusu 2014 yılına göre toplam 77 milyon 695 bin hmm. Van'ın nüfusu 2014 yılına göre toplam Bir milyon seksen Çıkalım. Çıkar. Ne diyor Evet doğru bildin. Yetmiş milyon altı bin üç kişi etkilenmiş. Dün bunu... Ka kaç kişi demiştiniz? 76 milyon sen söyledin. Yetmiş altı milyon altı yüz on bin üç de dahil etmişim galiba. Evet Siz ve ben son Et, iki kişiyiz yani orada. Evet o son iki biziz. Selahattin'i dışarıda bıraktık. Selahattin bana gitmişti o gün. <gülüyor> evet etkilenen toplam insan 76, 76 milyon 600 binin üzerinde. Bu Wikipedia'da, e, Uluslararası Ansiklopedide, internet Ansiklopedisi'nde ...bütün dünyadaki büyük belli başlı... ...elektrik kesintilerini... nüfusa oranlayarak yapmıyor... ...etkilenen insan sayısına göre yapılıyor ve... ...üç şartı var... ...üç kriterin de hepsi olması lazım ki... ...büyük çaplı bir elektrik... ...kesintisinden bahsedilebiliriz... ...dünya çapında yani... ...bu üç şart şunlar... ...bir tanesi servis sağlayıcı tarafından... ...kesilmiş olmamalı... ...ki bizim örneğimizde öyle değil mi? Servis sağlayıcı kesmedi. Valla bilmiyorum plan, neden kesildi ben hala. Bilmiyoruz ama planlayıp kestim... ...diye bir açıklama olmadığına göre. Ha, öyle de şeyler var. Komple teorileri var. Peki biz ama gene de yani, dikkate bilmiyor, alıyoruz. De. İki... ...en az bin kişi ...etkilemeli... ...ve ayrıca da... ...ve dahi... ...bir saat en az sürmeli... Bunlar da tutuyor kriterler. 76 milyondan bahsediyoruz ve 10 saate yakın değil mi? 10 saat evet. civarında. nihai olarak çünkü Enerji Bakanı açıkladığında saat 8 sularıydı yanılmıyorsam. İstersen onu da kontrol edebiliriz. Bütün illere verilmiştir diye bir cümle vardı akşam saatlerinde ondan sonra bakabilirsin sen. Ve 2 3. kriterde en az 1 milyon insan saatlik kesinti olmalı diyor. Hı. Yani bu da tabii kesinlikle tutuyor. Ee, ona göre baktığımız zaman en büyük elektrik kesintilerinden biri dünyadaki bu oluyor. Kaçıncısı Hindistan'da 2012'de 620 milyon insanı etkileyen. 650, 30 Temmuz 2012'de. 620 diye geçmiş. Yani. Anadolu, Anadolu Ajansı da derleme yapmış. Anadolu Ajansı'nın isimsiz muhabiri. TRT Haber'den okuyorum. Orada da elektrik sistemindeki aşırı yüklenme, sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkması ve elektrik üretimindeki ortalama seviyenin altında olunması sebebiyle yaklaşık 32 gigawattlık kapasite devre dışı kalmış. Ve 650 milyon kişi civarında insanda. Evet. Elektriksiz kalmış. O en büyüğü. İkincisi gene Hindistan'da. İki 2000... Ocak 2001. Bir de evet. Üçüncüsü Bangladeş'te. 1 Kasım 2014 o da. Evet. Geçtiğimiz sene yani. Dördüncüsü Pakistan 26. geçen sene. 26 Ocak 2015. Geçen sene başı. Geçen sene başı mı 2015 diyor. Yanlış yazmış o zaman. Yok bu, bu senenin başı. Bu senenin başı Evet pardon. ...aynı kaynağı kullanıyoruz herhalde. Açıdık adamım. İki dakikada. ...Cava'da... E, ...Indonezya'da... E, ...2005'te... ...18 Ağustos'ta. ...100 milyon kişi. Evet. Sonra Brezilya 97 milyon kişi. 99. Sonra yine Brezilya ve Paraguay'da... ...87 milyon kişi etkilemiş ve... son olarak da... ...8. sırada kim var dünkü kesinti var. 8. sırada mı? Evet. Ya, anlamamıştınız Dünyada... haber bunu. Ha? Eksememiş. Öyle, öyle mi? Onu eklememiş. Eklememiş. 8. sırada oldu yani. Brezilya, Paraguay benim yaptığım hesabı onlar yapamamış herhalde. Kanada, e, İtalya, İsviçre, Avusturya, onlar, Slovenya. Onları geçti. Hırvatistan'a etkilemişler. Ama, ama onlar çok daha düşük. 30'da çünkü... herhalde. Evet. Türkiye'nin sayısı, sen söyledin, 76 milyondan fazla, 77 milyona yakınla 8. sırada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sıra, evet. Hiçbir yanlışımız yok bu evet. durumda. Dünyanın en büyük elektrik kesintilerinden biri. Peki ne dediler? Neden oldu? Çok fazla insan çok fazla şey söyledi. Hangi yerinden bahsediyorsunuz? Ya resmi açıklama ne ne oldu? Entegrimetrenin ya e, da yanlış telaffuz ettiğim o dalganın dalga connected devre. O oh, bravo interconnected devrenin e, aşırı çalışırlıktan mı dönürü devreden çıktığından bahsedildi. Kayıptan bahsedilmedi. Bunun, bunun bir daha olup olmayacağından da bahsedilmedi. Enterkonekte devreye neden, neyin dışa? Farelerin mi, kedilerin mi dışarıda bıraktığı da söylenmedi. Bir an ne işe, ne işe yarıyor? Entek Enterkonekte. Enterkonekte metre ne işe yarıyor diye soracaksınız zannettim. Sormadığınızda ben size sorayım biliyor musunuz? Tabii bunu ölçüyor. Enterkonekte sistemdeki elektrik gelişini <gülüyor> ölçen Çok metre. Evet, şimdi buna karşılık... Erdoğan'dan bir açıklama geldi i̇şte Slovakya'dan Erdoğan dolaşmadaydı bu sırada çeşitli saatlerde çeşitli ülkelerden mesajlar gönderdi Türkiye'ye yakinen takip etti durumu ve e, Türkiye'nin enerji gücü her geçen gün arttığı için nükleer adımları atmalıyız diye konuşmuş. ...üçüncü bir nükleer enerji santralinin adımını atacağız diyor. İlk ikisinin adımları atılmış durumda Allah'tan daha henüz korulmuş değil. Fakat bu açıklama son derece çarpıcı. Çünkü dünya tarihinin gördüğü en büyük 8 elektrik kesintisinin olduğu bir sırada... ...yani sebebinin de belli olmayıp herkesin farklı bir nedenden bahsettiği mühendislik hatası olabilir... Enterkonected sistemin kesilmesi sebebi olabilir, sıcaklar olabilir, ki, terör olabilir, kediler. Yani bunu önleyemezken, bu konuda büyük bir sıkıntı yaşanırken, sebebi konusunda bir en yüksek düzeyde bir nükleer, ...şeyi göze alması da... ...büyük bir cesaret doğrusu Cumhurbaşkanı. Hayır Tam o da değil miktada. sadece. Meclis genel kuruluğunda Japonya tarafından... ...Sinop'ta nükleer santral yapımını... ...öngören uluslararası anlaşmada kabul edildi. Bu da 1 Nisan haberi. Saat sabah 6'da gelmiş. Yani 2,5 saat önce gelen bir haber... ...Anadolu Ajansı'nda. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin... ...Milletvekili Aytu Atıcı da... ...yani o bölgenin milletvekili de... ...net bir şekilde konuşmuş. Nükleer santrali... ...fay hattına yapıyorsunuz demiş hayır bir de böyle, yani böyle bir bildiğimiz interconnecta sistem işte neyse yani yıllardan beri şey yapılan bir sistem bunu birdenbire devreden çıktı ve Türkiye'nin 81 ilinden 80'inde elektrik kesildi ulaşım kesildi ısınma kesildi soğutma kesildi ve bunun olduğu bir tarihte hep En bundan çok daha yüksek bir teknolojiyi içeren nükleer santrali yapacağını ilan eden bir cumhurbaşkanı var. Hepimize Allah kolaylık versin diyelim bu durumda. Hayır şöyle bir şey olur. Anlarım yani gelelim. Gene bir propaganda niteliği taşıyabileceğini düşünebilirim durumun Enerji talebi çok fazla geldi bir anda. Yetişemedik. O kadar fazla büyüdük ki bu açığı kapatamıyoruz denilseydi. Bu açığın kapanamamasından, aşı yüklenmeden ötürü bu olayla karşılaştık. ...gibi bir açıklama yapılsaydı... ...tamam. Ama teknik bir arızadan ötürü... ...böyle bir olayın ortaya çıkmasının ardından... ...nükleer santral yapacağız demek... biz de, ...nükleer santralde... Gibi geliyor teknik, ...teknik hata yapılmayacaktır da... ...demek oluyor tabii o zaman. Dünyanın en güvenli yerleridir oraları değil mi? Evet. Öyle oldu. Bir... Son, son bir nokta olarak yarım saati biraz geçtik... ...8.30'u geçiyor. Fakat... ...şu anda şeyi de söylememiz lazım... Bu iktidarın çeşitli elemanları başta o zamanki başbakan olmak üzere çevre bakanları, orman ve su işleri bakanları, enerji bakanları her seferinde eski iktidarlar döneminde elektrik kesintileri oluyordu. Bak bizim dönemimizde hiç olmadı diyen sayısız demeciniz bizzat senle ben okuduk buradan. Evet yani sen yokken ben başka ar okuyordum arkadaşlarla burada ee, birdenbire dünyanın 8 harikası gibi 8 büyük kesintisinden sonra bu açıklama geliyor. Üçüncü nükleer enerji santralinin adımını doğrusu şaşırtıcı ara verelim. E, kızmış onu da belirtmek gerekiyor. Yani bu ilk yarım saat içerisinde sonra e, fırsatı tutamayız. İdris Güllüce odaya da yakalanmış elektrik kesintisine ve nasibini almış bu kesintiden. Türkiye'yi felç eden bu kesintiden. Çevre bakanı, mı? Çevre bakanı. Tam konuşma yaptığı sırada elektrikler kesilince ilk önce biraz şaşırıyor. Sonra sahneyi bırakıp kürsüyü bırakıp tam ortasına geliyor sahnenin. Ee, ve konuşmasına ara vermek zorunda kalıyor. Yaklaşık bir 15-20 saniyelik bir kesinti oluyor. Ardından tekrardan elektrikler geliyor ve konuşmasına devam ediyor. ve Sonra da Jeneratörün bu kadar geç devreye girmemesi lazım. En az 3-4 saniye içinde devrede olması gerekiyor diyor. Ondan önce de biraz imalı bir şekilde yönetimi e, dokunduruyor. Ve konuşmasına devam ediyor. 3-4 saniye içinde devreye girmesi gerekiyormuş. 10 saat sonra girdi Türkiye'deki şey devreye. Türkiye'nin jeneratörü yok demek ki. Evet, Türkiye'ye bir jeneratör kampanyası başlatalım. açık gazete.